Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Uzun Tebliğ Yılları Nuh aleyhisselam 50 yaşındayken Cebrail aleyhisselam geldi, peygamberliğini bildirdi ve Dermesil ve kavmine gitti. Onlara tevhid inancını tebliğ et dedi. Hz. Nuh ömrünün sonuna kadar Tevhid inancını tebliğe söz misak verdi. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da, evet biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. El-Ahzab 7 Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Nuh onlara ben, ''Sizin için apaçık bir uyarıcıyım.'' Hud 25 ''Allah'tan başkasına tapmayın. Ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum.'' dedi. Hud 26 İlk zamanlar gizli, sonradan aşikar tebliğ etmeye başladı. Geçtiğinde herkesin sevgisini kazanmış bir zat idi. Tebliğde öyle olmadı. Kendisine çok az kimse uydu.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 ''Allah'a karşı beni kim savunur düşünmez misiniz?'' Hud 30 Dermesil ölünce yerine oğlu Neblin geçti. O da zalimdi. Nuh aleyhisselam, Neblin zamanında da tebliğe aynen devam etti. Kavmi onunla alay ediyorlar, dövüyorlar, üzerine toprak atıyorlar ve tokatlıyorlardı. Fakat o, büyük bir sabır gösteriyordu. Bir lütfu ilahi olarak, Yaralarını zaman zaman Cebrail aleyhisselam tedavi ediyordu. Müşrikler, yazık sana ey Nuh! Bu dayağımız ve hakaretimize rağmen hala davandan vazgeçmiyor musun? diyorlardı. Hazreti Nuh ise, ben Mecnun değilim. Atalarınız şimdi azap çekiyor, aklınızı başınıza alın! diye onlara nasihat ediyordu. Nuh aleyhisselam devamla, ''Davetimden yüz çevirirseniz bana bir zarar veremezsiniz.'' buyuruyordu. Çünkü insan iki şeyden korkar. Bir, başkalarının zararından, iki, menfaatlerin kesilmesinden. Ancak Nuh aleyhisselam birinci korkuya cevaben, ''Ben sizin zararınızdan korkmam, tevekkül içindeyim.'' İkinci korkuya cevaben, ''Sizden bir ücret istemiyorum.'' diyordu. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Nuh dedi ki, Bana karşı tebliğim için sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. -şu ara 109 Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. -şu ara 110 Toplumlardaki bir kısım insanların, Peygamberlerin getirdiği tevhid akidesini kabul etmeyip, hidayetten mahrum kalmalarının sebeplerinden başlıcaları şunlardır. A. Hak dinlerinde dünyada işlenen amellerin mükafat ve mücazatının verildiği bir ahiret inancı vardır. Bunun için fertler dilediği gibi hareket edemez. Dini nasların doğrultusunda hareketlerini tanzim etmeye mecburdur. Nitekim, İslam'ın zuhuru ile putperestlerde ilk başlayan endişe ahiret haberi olmuştur. Büyük haber dediler. Şiddetli bir rahatsızlık duydular. Kur'an-ı Kerim bu rahatsızlığı şu şekilde ifade eder. E amm yetesa'alun ani'n-nebe'i'z-azim alladîhum fîhi mukhtelifûn. Birbirlerine neyi soruyorlar? Ennebe bir o inanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Ennebe Putperest toplumda daima kuvvetliler zayıfları ezerek, onları nefsani arzularına göre köleleştirirler. Zayıfın hakkını savunan bir hukuk yoktur. Toplumda bütün menfaatler güçlülere aittir. Onlar yaptıkları fiillerinden dolayı ahirette bir bedel ödemeyeceklerine inanırlar. Bu sebeple, hak dinlerdeki ahiret inancı onları çok rahatsız eder. B. Hak dinlerde disiplinli, metotlu bir ibadet hayatı vardır. Putperestlikte bu yoktur. Putperestler, putları menfaatleri doğrultusunda kendilerine yardımcı kabul ederler ve kendilerini koruyacaklarını zannederler. Nefsi arzuları, hak dinlerdeki disiplinli ibadet hayatına zıt gelir c. Hak dinlerde peygamberler topluma örnek şahsiyet, üsve-i hasene olurlar. Futçulukta ise böyle bir örnek endişesi yoktur. Nefsani arzulara göre hareket ederler. Mesela cahiliye toplumunda çok kocalı kadınlar buna bir örnektir. İnsanda inanma ihtiyacı fıtridir. İnsan hakkı bulamayınca veya hak zor geldiği zaman batılam eyle İnanç şuur altında kalıp, gerçek kaynağa ulaşamayınca küfür hakim olur. Ancak inanç, şuur altından ilahi vahiy istikametinde şuura çıkıp kemale erince, iman gerçekleşmiş olur. D. Putperestler güçlü, zengin ve ileri gelen kimselerin kibirlerinden ötürü, toplumda sade bir hayat yaşayan peygamberleri ve ashabını küçük görme bedbahtlığını yaşarlar. Çünkü onlar, inanan zayıf kimselerle beraber olunca, toplumda değer kaybedeceklerini zannederler. E, putperestlerin hidayetine mani olan sebeplerden biri de, dünya hayatının mal, mülk, evlat vesaire cazip gelip gaflete bürüyerek, onları acı bir aldanış içinde bırakması ve kalp gözlerinin hakka perdelenmesidir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, samal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Ali İmran 14 Nuh aleyhisselam, putperest kavminin kötü niyetlerini ortaya döküp, kendilerine meydan okuyordu. 1- Maksadınızı yapabilmeniz için bütün çareleri ortaya koyun. 2- Ortaklarınızı çağırın. 3- Gizli yapıp sıkılmayın. Amellerinizi aşikar yapın. 4- Bütün kötülüklerinizi bana yöneltin. 5- Bana mühlet vermeyin. Hemen icra edin. Yunus 71 Nuh Aleyhisselam'ın bu sözleri, onun Rabbine olan tevekkülünü göstermektedir. Bedbaht kavmin azap talebi. Davetine ilk başladığı zaman iman edenlerden başkası iman etmedi. Bunun yanında kavminin ona ve müminlere yaptıkları eziyetler de had safhaya geldi. Hatta cahilane bir cesaretle azabı ilahi ilahiyi isteyecek kadar azgınlaştılar. Dediler ki, Ey Nuh! Bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan san kendisiyle tehdit ettiğin azabı bize getir. Hud 32. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allahı aciz bırakacak değilsiniz. Hud 33. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de övdüm size fayda vermez. Çünkü O sizin Rabbinizdir ve nihayet O'na döndürüleceksiniz. Hud 34 Allah Teala kavminin taşkınlıkları dolayısıyla Hazreti Nuh'u tesellis adedinde O'na şöyle vahyetti. Kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduklarından... ''Günahlarından dolayı üzülme.'' Hud 36 Bu vahiden sonra zalim kavmin kendisini küçük görüp de tebliğini yalan saymaları ve ''Vaad ettiğin azabı getir.'' demeleri üzerine Nuh aleyhisselam Allah'ın irade ve tasarrufunu onlara hatırlattı. ''Dilerse onu başınıza ancak Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız.'' Allah sizi azdırmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir. Ona döneceksiniz. Hud 33-34 Nihayet azab-ı ilahinin ilk başlangıç haberi olarak, Cenab-ı Hak bu bir türlü uslanmayan azgın kavmi kırk sene yağmursuz bıraktı. Hayvanları telef oldu, çocukları doğmadı. Çaresiz kalarak Hazreti Nuh'a müracaat ettiler. O da, ''Şirkten dönün, sizin için dua edeyim.'' buyurdu. Sonra Nuh, Cenab-ı Hakk'a şu şekilde iltica etti. ''Ya Rabbi, ben kavmime dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır.'' Nuh 10. ''Mahfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.'' Nuh 11 Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. Nuh 12 Mukatil bin Süleyman radıyallahu anh buyurur. Bu ayetlerden sonra yağmur dualarında istiğfar okumak meşhur oldu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan Bir kimse çok istiğfar ederse, Allah Celle Celaluhu onu her gamdan korur. Her darlıktan ona çıkış nasip eder. Onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Nuh Aleyhisselam kavmini ikaz ve nasihate şöyle devam etti. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Nuh 13 Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Nuh 14 Görmediniz mi Allah yedi kat göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış? Nuh 15 Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çera yapmıştır. Nuh 16 Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Nuh 17 Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Nuh 18 Allah onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Nuh 19:20. Ancak bu ahmak putperest kavim hikmet dolu nasihatlere kulak asmadılar. Böylece öğütlerin fayda vermemesi üzerine Nuh Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Nuh 21 Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Nuh 22 Rabbim, onlar birbirlerine dediler ki, Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele vetten Süvâ'dan, Yegûs'tan, Yeûk'tan ve Nesirden asla vazgeçmeyin. Nuh 23 Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır. Nuh 24 Bir baba oğluna Nuh aleyhisselamı göstererek bak buna inanma dedi. O da babasının elinden asayı aldı. Nuh aleyhisselamın başına vurdu. Kan revan içinde bıraktı. Nuh aleyhisselamsa Ya Rabbi Hayır dilemişsen hidayete erdir. Yoksa sen onlara hükmedinceye kadar bana sabır ver. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın diyordu. Ancak eziyetler iyice arttı. Yapacak bir iş kalmadı. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam, وَدَعَا رَبَّهُ أَنْن۪ي مَغْلُوبُ فَنْتَصِرُ Rabbine, Ya Rabbi mağlub oldum, yenik düştüm. ''Yardım et, intikam al.'' diyerek yalvardı. El-Kamer 10 Nuh dedi ki, ''Rabbim, yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma. Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler.'' Nuh 26-27 ''Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, İnanan erkek ve kadınları bağışla, yalnız zalimleri yok et. Nuh 28 Bu irticadan sonra geminin yapılması hususunda emir geldi. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Hud 37 Kavmi bununla alay etti.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 Hud 39 Gece gelip gemiyi yakmak istiyorlar, yakamayınca bu senin sihirindir diyorlardı. Gemiyi kirletiyorlardı. Ancak uyuz oldular. Tedavi için kendi pisliklerini yüzlerine sürmeye mecbur kaldılar. Cenab-ı Hak onları bu alametlerle ikaz ettiği halde intibaha gelmiyor, uyanmıyorlardı.